22 Haziran 2017 Perşembe saatler 11. Değerli dinleyenler ben Utku teknik masada Selahattin Çolak 94.9 açık radyodasınız. Radyolarınızdan yahut internet üzerinden dinliyorsunuz Yeşil Bülteni. Ee, Yeşil Bülten'de biz artık uzunca bir zaman oldu sanıyorum birkaç defa da açık radyoda tekrar ettiğimiz için bileceksiniz 6 yıldır neredeyse çevre ekoloji ve kent haberciliği yapmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu geçtiğimiz 6 yıl bu alanda çok çokça haberin olduğu çokça kötü haberin olduğu e, yıllar oldu. E, benim de şahsi tarihim bu açıdan öyle talihsiz bir ana denk gelmiş oldu. Bilmiyorum belki gazetecilik e, şansı itibariyle bolca haber iyi sayılabilir ama e, bolca kötü haber şüphesiz ki olacak şey değil. İyi haberler de vermek istiyoruz. Ne yazık ki bu haftada mümkün olmayacak onu belirteyim. İnşaat ekonomisini konuşacağız defaatle daha önce konuştuğumuz farklı farklı şekillerde hem ekoloji açısından hem ekonomi açısından hem toplumsal varoluş açısından bu inşaat ekonomisinin Türkiye'ye ayakta tutan ekonomik modelin e, ne kadar sorunlu olduğunu defaatle konuşuyoruz. Bu haftada yine böyle bir mesele için karşınızdayız. İlk olarak şu haberi eminim görmüşsünüzdür. Mimar Sinan'ın son eserlerinden Paşa Camii. Etrafındaki yaya yolu yapımı ya da işte deniz dolgusu her ne olarak anlayacaksak diyelim o çakılan kazıklar sebebiyle denizi doldurmak için çatladı iddiası bu iddia e, böyle meselelere bazen gözünü de kapayan ana akım medyada da geniş yer buldu ve o iddia sonucundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi ve projenin şimdilik durdurulduğunu tekrar değerlendirileceğini söyledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Mimar Sinan'ın son eserlerinden dedik Şemsi Paşa Camii, Şemsi Paşa Külliyesi o Üsküdar sahile e, pek çok bu alanın uzmanınca zikredilen şekilde muazzam bir şekilde yerleştirilmiş bir eser, bir tarih mirası. ...1580 yılında yapılmış o günden bugüne ne badireler atlatmış dimdik ayakta duran boğaz silüetinin önemli unsurlarından biri. Lakin işte o boğaz, o tarih mirası bu vahşi inşaat ekonomisinin getirdikleriyle çatlamış gibi gözüküyor. Geleceği konusunda bir endişe var mı yok mu? Bunlar tabii önümüzdeki süreçte uzman raporlarıyla... E, ...belli olacak, ortaya çıkacak meseleler. Zaten projenin o çatlaklara neden olduğu iddia edilen projenin de akibeti henüz belirsiz. Ama bu konuyla ilgili harekete geçen insanlar var. Hayır Üsküdar Meclisi öncülüğünde pek çok sivil toplum kuruluşu da ve pek çok semt sakini de... ...ve ben şunun altını ısrarla çizelim, pek çok bireysel katılımcı da dün... O çatlakların yaşandığı tarih mirasının Şemsi Paşa Külüsesinin önündelerdi ve e, bu proje istemiyoruz burada dediler. Bu yayalaştırma projesini, deniz dolgu projesini, e, bu caminin bu tarihi mirasın burada kalmasını istiyoruz dediler ve Şemsi Paşa Camii önünde, Şemsi Paşa Külüsesi önünde eylem yaptılar. Hayır, Üsküdar'la birlikte dediğim gibi pek çok kuruluş da vardı ama egilemin önünü çeken ekiplerden olduğu için biz hayır Üsküdar'la bugün konuşacağız. İlk telefon bağlantımızı o vesileyle yapacağız. Değerli dinleyenler, şimdi telefon hattımızda Neşe Sönmez var. Hayır Üsküdar'dan merhaba. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Ee, yani Neşe, şunu dinleyeyim e, öncelikle. Yani dün bir eylem yaptınız. Bu eylem neye karşıydı? Neyi protesto ettiniz? E, ve ne söylediniz? E, dinleyenlerimizle paylaşalım. Tabii. Ve aslında biz e, dün e, Üsküdar'da, Üsküdar Meydanı, Üsküdar Semti ile ilgili e, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin halka sormadan kendi kafasına göre bir takım projeler e, belirleyip o projeleri hızlı hayata geçirmesine e, Şemsipaşa Camii e, vesilesiyle bir tepkiydi. E, hafta sonu Şemsipaşa Camii'nde bir takım çatlaklar e, olduğunu tespit etti e, bazı arkadaşlar. Bu çatlakların neden kaynaklandığını biz bilemiyoruz ama önünde kocaman kocaman kazıklar var. Sahili doldurma projesinin altyapısı bağlamında ve çok büyük makinelerle ve büyük titreşimlerle kazıklama yapılıyor. Çünkü sahilde büyük bir dolgu alanı oluşacak ve biz bizim ilk halkımıza gelen doğal olarak bu çatlakların ...bu kazıklama nedeniyle oluşmuş olabileceğiydi. Ee, dediğim gibi biz bunun e, teknik uzmanı değiliz. Üsküdar'lılarız. Üsküdar'da yaşayan her gün e, hafta sonları ya da e, sahilden o caminin önünden geçen... E, ...caminin içindeki kütüphanede çalışmalar yapan e, insanları. Ve e, ne oluyor diye merak ettik. E, ve... Bunun araştırılmasını aslında o tarihi eserde, o güzel eserde oluşan çatlakların nedeninin ve sorumlularının bulunması için bir ses çıkarmak üzere dün üstüdarda toplandık. Ama sıkıntımız ve sorunumuz sadece tabii Camii ile sınırlı değil. Çünkü caminin önündeki dolguyu da içerisine alan büyük bir aslında proje şu an hayata geçirilmeye çalışılıyor. E, salacak sahilinden başlayan ve kuzeye doğru ilerleyen e, denizi dolduran e, orada işte yürüme alanı, balık e, tutma alanları, e, seyir terasları olduğu söylenen söylenen diyorum çünkü bu proje hakkında İskidarlı olarak gerçekten bilgi sahibi değiliz, sadece o inşaat panolarının üzerinde bir takım resimler var ve bir takım spot bilgiler var. O bilgilerden anlamaya çalışıyoruz Üsküdar'dan olduğunu. E fakat içinde de yaşıyoruz olan biten o karmaşanın içerisindeyiz de aynı, aynı zamanda. E biz bir kere dün e, bu, bu projenin e, çok somut zarar verdiğini tespit ettiğimiz bu meydan projesinin bir an evvel durdurulmasını talep ettik ve talep ediyoruz. E, çünkü e, bir uzman heyetiyle aslında bu projenin o camiye o külliyeye ne kadar zarar verdiğinin tespit edilmesini istiyoruz. Bu bizim yakaladığımız bir hasar. Belki bizim denk gelmediğimiz, bilmediğimiz Üsküdar'ın sahiline, Üsküdar'ın sahilinde daha gerilerdeki evlere de verilen pek çok zarar vardır ve bunu biz tespit edebilecek yetkinliğe ve takip edecek ekibe donanma da sahip değiliz. Neşe bir de şunu da ekleyelim mi buraya? Yani şimdi Üsküdar'da dolgu, karşıya bakıyoruz Kabataş'ta dolgu, yeni kapı malum zaten Maltepe keza öyle. Yani İstanbul'da boğaza doğru ilerleyen bir beton var. Yani meselelerden evet. biri de bu aslında. Yani hem boğaz ekosistemini bozuyor bu, hem boğaz görünümünü bozuyor, hem de niye böyle olduğunu gerçekten kimse anlayamıyor bir taraftan. Neden buna ihtiyaç evet. olduğunu? Ee, siz de evet. çok e, aslında e, temel bir vatandaşlık hakkını istiyorsunuz. Yani ne olup bittiğinden haberdar edilelim istiyorsunuz aslında anladığım. Doğru mudur? Evet çok doğru dedin. Evet yani ne oluyor? Yaşadığımız semtte içinde her gün gidip geldiğimiz sokağında, çarşısında meydanında bulunduğumuz semtte bir şeyler oluyor. Aslında bu zaten Marmaray projesiyle birlikte bir karmaşa zaten Üsküdar'da yaşanıyor. Yani o meydanda Marmara İnşaatı ile beraber işte seneler süren inşaatta o meydanda trafik akışı, yaya akışı o karmaşayı biz yıllarca yaşadık. Ve her gün yeni bir mesela düzenleme ile karşılaştık. Ve onu aslında zaten çok evvelden itiraz edilmesi gerekiyordu. Biraz da geç kalınmış ama geç olsun hayırlı olsun diyerek dün bir ilk adımı attık dediğin gibi yani bu beton sevdasını ve betonlaşmayı anlayamıyoruz. Yakında muhtemelen boğaz kalmayacak. Yani o sahildeki betonlamayı uzatırlarsa yani kız kulesi diye bir şey kalmayacak muhtemelen. Kız kulesiyle birleşen bir sahil oluşacak. Şimdi betonlaşma demişken aslında şunu da biz e, basın açıklamamızda belki yeterince vurgulayamadık ama İstanbul'da bu kadar birbirine benzeyen semtler istemiyoruz. Yani o projeye baktığımızda tamamen beton yanı bir proje sahilde meydan projesi. Şimdi balık tutma, yürüyüş ve seyir terasları deniyor. Zaten Salacak sahili ve Üsküdar sahili boydan boya zaten bir seyir mekanı. Zaten orada gidip herkes biliyor balıkçılar sabahtan akşam hatta gece boyunca balığını tutabiliyor. E bir yürüyüş zaten e, hattı orası. Yani zaten Üsküdarlılar o alanı o projenin iddia ettiği gibi seyirlik, balık tutmalık, oturmalık bir şekilde zaten kullanıyor. Şimdi oraya yeniden beton dökmekle ve sadece beton yine orası belki bir meydan projesi e, bir projeye karşı değiliz ama bu projenin orada yaşayan yani biz Üsküdarlıların ihtiyaçlarına e, hitap eden ve Üsküdar'ın dokusuna uygun bir proje haline gelmesini istiyoruz. Bunun önündeki engel nedir? Neden üsküdarlara? E, sorulmuyor, neden Üsküdarlıların fikri alınmıyor ve tabii ki Üsküdar gibi tarihi pek çok eseri barındıran bir e, ilçe olduğu için bunun sadece bir ayağı evet Üsküdarlılardır ama bir diğer paydaşları ya da birçok paydaşı da vardır diye düşünüyorum. E, o tarihi eserleriyle, kültürüyle orada nasıl bir proje yapılmalı gibi bir aslında bir da e, bir Katılma açık bir e, hareket planı izleyebilirdi belediye ama belediyelerden bunu beklemek de biraz hayalcilik mi gibi diye düşünmüyor da değiliz çünkü Üsküdar'ın hiçbir semtinde, daha İstanbul'un hiçbir semtinde böyle hareket etmedi belediye etmiyor kendisi e, bir proje oluşturuyor kimseye danışmadan ben en iyisini ben biliyorum diyor ve bütün İstanbul'u yeni kapıdaki gibi. Maltepe sahili gibi, işte Kabataş'taki Matı projesi gibi, Karşıda Sarıyer'deki gibi, kendi bildiği gibi betonla iş bitirici bir şekilde döşeyerek halletmeye çalışıyor. Neşe bu durumun altını bir de şu mi? açıdan da çizelim isterim. Yani Üsküdar'la kısıtlı bir meseleden bahsetmiyoruz. Bugün Üsküdar'ın derdini konuşuyoruz ama... E, kamu yararı denen Nevdu belirsiz bir e, kanun ka, kanunsal kapsamla e, Akkuya ya nükleer yapılıyor bugün somaya termik yapılmak isteniyor yani e, o, halkların ilahına kim Orada yaşayan insanların istememesine rağmen merkezi planlanan böylesi pek çok proje aslında e, rahatsızlık yaratıyor ama sesini duyurmakta zorlanıyor bir yandan bundan rahatsızlık duyan insanlar. Yanılıyor muyum? Medya, medya yok, mecra yok. Dönüp size mikrofon uzatan e, biri oluyor mu örneğin? Yani dünkü eyleminizi e, televizyonlarda, ana haber bültenlerinde izleme şansınız oldu mu? Yani ben... Sen de takip edemedim ama verdiklerini zannetmiyorum. Zaten dün gelen basın emekçileri vardı basın açıklamamız. Onlara buradan da senin aracılığında da teşekkür ederim. Zaten ama genel bir sorun bu. Yani o ana akım medyada halkın, Üsküdarlıların, memleketin, İstanbul'un, Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan sorunlara mikrofonu zaten sesimizi duyuran çok az basın var. Ee, bu yüzden de zaten meseleler biraz sorunlarımız yerel odaklı kalıyor. Sesimizi çok fazla duyuramıyoruz, e, hissediyoruz ve öyle de oluyor. Bu noktada tabii sosyal medya e, iyi bir alan. Biz dünkü Üsküdar eylemine çağrıyı da cumartesinden bu yana yani 4-5 gün, gün içerisinde sosyal medya üzerinden ve duyarlı insanları çağırarak e, başarabildik. Ee, dediğin gibi yani sadece İstanbul, Üsküdar'da değil İstanbul'da Türkiye'de o kadar çok proje ve her gün o kadar e, saçma şeyler oluyor ki bunları takip etmek ve her bir ses çıkarmak da onu yakalamak da gerçekten çok zor ama en azından şunu söyleyebiliyoruz herkes bulunduğu yaşadığı alanda e, o alanın sorununa sahip çıkma iradesinin ve inadını sürdürmeli başka yolumuz yok çünkü ama şunu da söylüyoruz evet bu Üsküdar eee bir mesele gibi görünüyor ama değil karşımızda bir martı projesi hala devam ediyor. Aldı başını yürüyor. biz ama Üsküdar olarak Üsküdar bir taksi meydanı gibi beton ya da Yeni Kapı gibi betonlaşsın istemiyoruz. Üsküdar'da bir proje yapılacaksa bu projenin paydaşları ile içinde Üsküdarlıların fikrinin, iradesinin de olduğu bir projeye varız diyoruz. Bu proje Öyle revize falan da edilmemeli, derhal durdurulmalı istiyoruz. Hı hı. Bir heyet oluşsun istiyoruz. Orada biz çatlakları gözle görebiliyoruz ama bu çatlaklar nereden kaynaklı? Bunun tespitini biz yapamıyoruz ama bunun tespitine yetkili kurum ve insanlardan oluşacak bir heyetin acilen oluşmasını istiyoruz. inceleme yapsınlar, zarar tespit etsinler, zarara neden olan sorumlu tüm kişilerin de ve kurumların da İstanbul Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, orada yürütücü firma var, o, oradaki yetkililer var. Onların her biri hakkında da verdikleri zarar hakkında eğer verdilerse bir şey görüyoruz. Ama bu katık nedeniyle mi, başka bir nedenle mi onu da biz e, bilebilir değiliz. Ama bu için takipçisi olmak niyetindeyiz. E, bütün bunlarla birlikte bu proje durduruldu deniliyor. Durdurduk durdurulmadığında takipçisi Olacağız Üsküdarlar olarak. Peki. Neşe Sönmez çok teşekkür ediyoruz. Ee, bağlandığınız teşekkür için, ederim. anlattığınız için burada orada yaşananları, mücadelemizi kolaylıklar diyelim. Hepimiz kolay gelsin. Çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Sağ Evet değerli dinleyenler Üsküdar'dan çıkalım birazcık daha. Daha genel bir konuya doğru geçelim hızlıca. Ee, daha önce de konuşmuştuk. Altını çizelim. Hafriyat kamyonu cinayetleri, hafriyat terörü İstanbul'da korkunç bir boyuta ulaşmış durumda. Ee, ne dedik başlarken programa bu vahşice süren inşaat ekonomisinin neden olduğu sorunları konuşacağız. Yani işte Üsküdar'da Mimar Sinan'ın nihai son eserlerinden biri olan 1580'den beri ayakta duran bir caminin bir külliyenin çatlaklar oluşması duvarlarında. Bu Denizi doldurma merakı ve çakılan kazıklar nedeniyle yaşandığı iddia edilen bu çatlaklardan geçelim bu mega projeler dev projeler hatta deniz dolgusu bile bu but durmak bilmeyen e, inşaat aşkının neden olduğu bu hafriyat kamyonu trafiği ve o hafriyat kamyonu trafiğinin neden olduğu ölümler daha önce Şule İdildere'yi konuşmuştuk bugünse bir başka bir Cinayeti Özge Kandemir'i konuşacağız. Telefon hattımızda Evrensel Gazetesi Ankara muhabiri, aynı zamanda Özge Kandemir'in de teyzesi Sultan Özer var. Merhaba Sultan. Merhaba. Başınız sağ olsun, toprağı bol olsun diyelim öncelikle Özge Kandemir'in. Kadıköy'de. Çok teşekkür ederim. Evet. Kadıköy'de, Kadıköy'de yaşandı bu hafriyat kamyonu cinayeti. Yine çok benzer bir şekilde Şule İdiller'i konuşmuştuk daha önce bu stüdyoda. Ona o yüzden atıf yapıyorum. Çok benzer bir şekilde oldu bu. Ee, ve Duruşmaları görülmeye başlandı ama mahkeme kamyon şoförünü, hafriyat kamyonunun şoförünü tutuksuz yargılama kararını sürdürdü 3. E, duruşmada da. Duruşmada da. <gülüyor> Senden biraz dinleyelim olan biteni, hem yeğeninin Özge Kandemir'in nasıl hayata veda ettiğini hem de Sonrasında devam eden hukuki süreci Aslında Özge Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiydi Hazırlıkla birlikte Aslında 4. Yılıydı Üniversitede Başarılı bir öğrenciydi Hayat doluydu Çok canlı, cap canlı. Yani Özge ile tanışıp Özge'nin hayatına dokunup da Hayattan çıkaran bir insan yoktu O kadar hayat dolu bir insandı O kadar dost canlısıydı ama maalesef bugün e, yaşamdan koparıldı. 7 Ekim e, 2016'da e, İstanbul'a yeni gitmişti. Annesi aslında e, karayollarıyla göndermek istemedi. E, kızım karayolları tehlikeli. E, hiç olmazsa uçakla git demişti. Ama maalesef e, modada. Ee, e, Cafer Ağa sokak Yanılmıyorsam e, şu anda e, Yanlış hatırlamıyorsam e, Orada arkadaşlarıyla e, Moda sahiline nasıl gidilir diye Kimden sorarım diye Kaldırımın kenarında e, konuşurlarken e, Daracık bir sokak e, Hafriyat kamyonlarının e, Girmesinin yasak olduğu bir sokak e, Ve e, işte maalesef Hızla e, keskin bir üstelik viraj tam o köşede keskin hızını kaybetmeden giren hafriyat kamyonunun çarpması sonucu altın alması sonucu kaybettik tabi Özge ne ilkti hafriyat kamyonlarının kurbanı ne de son oldu maalesef devam ediyor çünkü aslında senin de söylediğin gibi bu inşaat ve ve Yeniden e, yapılanma ya da tensel e, dönüşüm. dönüşüm dedikleri ranta dönüştürlen aslında ranta dönüşüm bu. E, çünkü gerçekten ranta dönüştürüyorlar. E, yeşile kıyanlar doğaya kıyanlar maalesef insana da kıyıyorlar çok rahat. E, mecliste de gündeme getirildi e, ama e, hiç e, bir önlem alınmıyor. Çünkü e, bunlar... Bizim öğrendiğimiz hafriyat kamyonları sefer başına para alıyorlarmış. Ne kadar hızlı olursa yani şimdi trafik kurallarını çiğnediler. Aldıkları cezalar caydırıcı olmadığı için aldık sefer başına aldıkları para bunun üzerinde olduğu için hiçbir kuralı tanımıyorlar. Zaten denetim aslında hiç yok. Ee, adeta birbiriyle yarışıyorlar ee, E5'te dirilt yapan e, hafiyet kamyonlarını izliyoruz televizyonlarda, görüntülerde ee, siz de görmüşsünüzdür hmm, hmm. Ee, evet, Özge'nin e, davası 31 Ocak'ta başladı ilk duruşması e, şu çok vahim e, bir gün bile tutuklu kalmadı e, şoför e, yani ee, son e, adli tıp e, raporunda yani e, İstanbul Trafik İhtisas Dairesi, e, Daire e, İhtisas Dairesi Başkanı Mühendis e, yine Trafik ihtisas Dairesi'nden iki mühendisin e, üç kişinin hazırladığı rapor. E, şoförü e, %100 e, tam kusurlu sayıyor e, çünkü ilk raporda e, Özge Talih kusurlu olarak gösterilmişti. Burada Özge'nin ve yanındaki arkadaşı Büşra'nın kusuru olmadığı belirtiliyor e, ama mahkeme bunu e, hiçe saydı. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yeni bir e, rapor istenecek. E, bu ilk raporla bunun arasında çelişki varmış. E, bunun giderilmesi istenecek. Şöyle bir şey daha var yine. ya Sanırım kendi sesim bana geliyor. Öyle mi? Bir sorun varsa şimdi gidermeye düzeldi. çalışırız. Tamam, tamam şimdi efendim. düzeldi. Aslında şovör denetimli serbestlikle serbest bırakılmış. Yani her gün gidip imza vermesi gerekiyor. Şartlı bir şey. Ama Şimdi bu son e, duruşmada yani e, 20'sindeki 20 Haziran'daki 3. duruşmada e, denetimli serbestlik infaz bürosundan gelen e, bir yazıya göre e, bu e, denetimli serbestliği de ihlal etmiş. Avukatımız özellikle bunu da e, vurgulamasına rağmen tutukluluk çıkmadı. Yani insan canı hiçe sayılıyor maalesef. Yani bizim derdimiz... Daha annesi... acısı şu da değil mi? Yani insan canı hiçe sayılıyor. Üstelik yani cezasızlık. Yeni cinayetleri de tabii, peşi sıra getiriyor. Tabii, tabii, Aynı gün duruşmanın tam... olduğu gün iki kız kardeş İstanbul Kağıthane'de yine bir hafriyat kamyonunun altında kalmış örneğin. Biri hayatını kaybetti biri ağır yaralı şu anda. Önüne geçiremez tam bir Ben onu söyleyecektim evet. Yani e, şimdi annesi e, tabii o günden beri gözünün feri söndü. Gözyaşı dinmiyor. Bizim de öyle... Yani 7 Ekim'den beri e, gerçekten hayatımız o kadar alt üst oldu, o kadar e, değişti ve özgesizlik o kadar ağır geliyor ki. Hani şimdi annesi şöyle diyor, o şoföre idam verseler ne olacak? Ama bir taraftan da şöyle diyoruz, hiç olmazsa başka özgeler, e, başka e, insanlar gitmesin, e, yaşamdan koparılmasın. Yani o kadar e, zor şartlarda e, çocuklarımız yetiştiriliyor, büyütülüyor ki e, dediğimiz gibi ama e, ranta dönüşen bu e, inşaat sektörü e, can almaya devam ediyor. E, mecliste iki kez soru önergesi verildi. E, ayrıca araştırma önergesi verildi. Ama maalesef hala e, bu... E, Hafriyet kamyonları dehşet saçmaya ölüm saçmaya devam ediyor Şimdi ben acaba diyorum bu e, siyasilerden yöneticilerden ya da bu kararı tutuklama kararı vermeyen e, hakimlerden savcılardan birinin yakını olsa nasıl bir tutum alırlar Yani Bir yandan da bunu düşünüyor insan e, çünkü hani gerçekten e, ateş düştüğü yeri yakmasın Ateş her tarafı yaksın ki bir daha o ateşi düşürmesinler. Ee, bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın diye kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ee, gerçekten e, gencecik bir insan çok e, mühendis, endüstri mühendisi olacaktı. Amerika'ya gidip de e, e, okulun devamını orada da getirecekti. E, ileriye dönük çok hayalleri vardı. E, geçen sene e, e, Kayseri'de stajını yaptı. O işçilerle mühendis abla mühendis abla diye işçilerle aynı serviste gidiyordu. E, özellikle onu öyle istemiş. E, o şeyleri anlattıkça o kadar e, farklı bir şey e, ki ama maalesef bunların hiçbiri kalmadı. Sultan, acınız çok büyük, tarifsiz şüphesiz Hı -hı. ki. Bunu bizimle paylaştığın için, bunu e, ailesi için, yakınları için ne anlama geldiğinin, en azından bu anlamda örneğini gösterdiğin için bir canım ne demek olduğunu çok teşekkür ediyoruz. Acı ta, acıları tazelemek farsına e, çok teşekkürler. Topra bol olsun Özge Kandemir'inde. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten ancak sizlerin. E... Bizim sesimize kulak vermeniz sayesinde belki kamuoyu oluşturacağız. Diğer duruşması 21 Eylül'de. Belki o gün karar çıkacak. 7 Ekim'de zaten Ezgen'in yıl dönümü. En azından caydırıcı bir karar çıkması için sizin kamuoyunun desteğinize çok ihtiyacımız var. Evrensel Gazetesi'nden de takip ediyorum. edebilirler haberleri Hı -hı. ve detayları diye evet. Sultan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sultan Özer, Evrensel Gazetesi Ankara muhabiri ama biz bugün onu bir hafriyat kamyonu cinayetinde hayatını kaybeden Özge Kandemir'in teyzesi olarak ağırladık değerli dinleyenler. Konuşma içinde de bahsetmeye çalıştım. Bu haftaya yine bir hafriyat kamyonu cinayetiyle başladık aslında kağıthanede. Ee, ...şeritle kapatılmış bir sokağa girmeye çalışan bir hafriyat kamyonu. Sürücü e, kamyondan iniyor, şeridi kaldırmaya çalışıyor. Kamyon bir anda boşalıyor, ilerliyor. İki kız kardeşi altına alıyor. Arzu İrem Çakmak ve Efsanur Çakmak. Biri hayatını kaybediyor ne yazık ki. Biri yaşam mücadelesi veriyor hala. Hafriyat kamyonları bu ucu bucağı olmayan... İnşaat ekonomisinin e, canavarları gibi adeta karşımızdalar. Ve, otoyollar, o siyasi iktidarın övündüğü otoyollar can almaya devam ediyor. TÜİK'in yayınladığı verilere değinelim. 2016 yılında toplamda 7300 kişi trafik kazalarında öldü. 3812 kişi yaralandı. Kesin rakamlar yok tabii ki ortada. Bunların pek çoğu... E, Parazi rakamlar şunu biliyoruz ki pek çok mega projenin şantiyesinde yaşanan işçi ölümleri kazalar saklanıyor ortaya çıkarılamıyor e, analım proje adı vermeyelim ama bunun böyle olduğunu bildiğimizi de en azından herkes bilsin ki e, bu olanlar elbet tarihe kalıyorlar e, otoyollar yaparak bireysel araba tüketimini arttırarak her ne kazandırıyorsa ekonomiye bunlar. Bir o kadarını götürüyor insan hayatından. Bunu da altını tekrar çizerek söyleyelim. Yeşil Bülten'i noktalıyoruz bu haftada. Değerli dinleyenler haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yeşil Bülten